Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Carson Arpaçay ilçesinde can suyu ile kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti eski günlerine dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda günde 16 saat süreyle saniyede 27 litre can suyu Kuyucuk gölüyle buluştu. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle yavaş yavaş eski haline dönen Kuyucuk Gölü'ne bir haftada 57 türden 3178 kuş geldi. Göle özel olarak kurulan meteoroloji istasyonuyla göldeki iklim değişikliği de takip ediliyor. Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım'ın Tarım Dünyası.net isimli internet sitesindeki yazısına göre 10 günde yaşanan ani hava değişimi nedeniyle bazı bölgelerde aşırı sıcaktan bazı bölgelerde ise aşırı soğuk don, dolu ve fırtınadan tarım ürünleri büyük zarar gördü. Yıldırım Hemen her bölgede ürünler ani hava değişimi ve yağışlardan zarar görürken en çok etkilenen ürünler arasında erkenci portakal, erkenci mandalina çeşitleri, bazı limon çeşitleri, çiçeklenme dönemindeki zeytin ağaçları, antep fıstığı, tarla bitkilerindeyse mısır, patates, ayçiçeği, domates, salatalık, biber, kabak, buğday ilk sıralarda yer aldı dedi. Adana Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Semih Karademir erkenci portakal ve mandalina çeşitlerinde sıcaklığa bağlı olarak büyük zarar meydana geldiğini bu yıl bu ürünlerde üretimin çok az olacağını söyledi. Yıldırım yazısında Konya Ovası ve İç Anadolu'da soğuk hava nedeniyle başaklanma döneminde olan buğdayın verim kaybı endişesi yaşattığını, birçok bölgede rüzgar nedeniyle yan yatan buğdayların da verim kaybı olabileceği uyarısında bulundu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Süleyman Soylu ise, Yıldırım'a yaptığı açıklamada çiftçilerin zarar gören tarlayı hemen sürmemesi gerektiğini belirtti. Ürünlerinde soğuk zararı, semptomları olanlar acele karar vermesinler. Gereksiz masraf yapmasınlar. Bazı çiftçilerimiz bitkiyi morarmış görünce hemen tarlayı sürüp ekip yapıyor. Bu doğru değil. Birkaç gün beklendikten sonra bitki kendini toparlar ve gelişmeye devam eder. Geçmişte bunu gördük. Verim kaybı bile olmadan üretici ürününü aldı. Bu nedenle birkaç gün çok önemli acele etmeden bitki durumuna göre ölüp ölmediğine baktıktan sonra yeni ekim yapılıp yapılmayacağını Karar verilmeli dedi. Şili'nin Koronel şehrindeki iki üniteli Bocamina kömürlü termik santrali 2022 ortasında kapanıyor. Santralin sahibi şirket İtalya ve İspanya'daki kömür faaliyetlerini ise en geç 2025'te durdurmayı planlıyor. Şirketin şaşırtıcı kararı kömür yakıtlı elektrik santrallerinin ekonomik kayıplara yol açması. Şili'de yenilenebilir enerjilere yatırım yapmanın hem karbonsuzlaşmaya teşvik hem de iklim değişikliği taahhütleri açısından Akılcı olması gerekçelerine dayandırılıyor. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Avustralyalı bir grup sağlık uzmanına göre sıcaklık iklim krizine ülkede yarattığı en büyük risk. Dünyadaki emisyonlar aynı kalsa bile 2080 yılında Avustralya'da sadece artan sıcaklıklar nedeniyle ölüm oranlarında 4 kat artış yaşanabilir. Unutmayalım bu en kötü ihtimalle... İki kat artışta koronavirüsünde dört kat artıştan bahsediliyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden fizikçi Arna Greta Hunter iklim krizi öldürüyor. Ancak ölüm kayıtlarında bunu belirtmiyoruz diyor. Lancet Planetary Health'da yayınlanan yeni bir çalışmada Hunter ve diğer dört halk sağlığı uzmanına göre Avustralya'nın ölüm kayıtları aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümleri önemli ölçüde eksik bildiriyor. Uzmanlara göre en az 50 kat eksik raporlanıyor. Avustralya'daki ölüm belgelerinde önceden mevcut koşullar ve diğer faktörler için bir bölüm olsa da dış iklim koşulları nadiren dikkate alınıyor. Hunter, yaz yangınlarının aşırı sıcaklıklar ve kuraklığın bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yangınlar sırasında hayatını kaybedenler sadece yangınlarla mücadele etmiyordu. Birçok Avustralyalı dumana maruz kaldığı için hayatını kaybetti. Astım krizi geçirip yoğun dumana maruz kalarak hayatını kaybediyorsan bunun ölüm kaydında belirtilmesi gereklidir. Yazarlar iklim değişikliği birçok insan için endişe edici ancak aşırı sıcaklıklar kayda geçmezse tam etkisini asla öğrenemeyiz. Ölüm kayıtlarında dolaylı nedenlerde rapor edilmeli. Tüm ölüm kayıtları ölme neden olan harici faktörleri içermeli ve bu verilerin etki değerlendirmelerinin yapılabilmesi için büyük ölçekli çevresel veri kümeleriyle birleştirilmiş olması gerekiyor dendi. Evet Türkiye'de de bu yaz büyük sıcaklıklar bekleniyor. Dolayısıyla bu sıcaklıklarda sıcaktan yani iklimden ölenlerin de kayıtlara doğru geçmesi gerekiyor. Tuzgölü'nü koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yerli ve yabancı turistler ne yazık ki ziyaret edemedi. Alpler sıcaklığın ve tuzluğun arttığı yaz döneminde ise kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan canlılar sayesinde kırmızıya boyandı. Yine bu dönemde halo bakteriler fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızıya büründü. Sıcaklık azalınca veya yağmuru dönem başlayınca göl tekrar eski haline dönüyor. Tuz gölünün pembe renge bürünmesiyle ilgili bilimsel açıklamalarda bulunan Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Cemal Darılmaz. Tuz gölü zaman içerisinde pembemsi ve kırmızı renklere bürünüyor. Bu rengi verense artemia salina adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız. Aynı zamanda bazı bakteriler de var. Artemia salina...